elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır. Etlerinden de yersiniz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun olsun ki Nuh'u kavmine gönderdik ve o, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için Ondan başka bir tanrı yoktur. Hala sakınmaz mısınız? dedi. Bunun üzerine kavminin inkârcı ileri gelenleri şöyle dediler. Bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah isteseydi muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım. Nuh, Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de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 Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbin beni bereketli bir yere indir. Sen iskan edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bunda bir takım ibretler vardır. Hakikaten biz deneriz. Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirdik. Onlar arasından kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız mesajını ileten bir peygamber gönderdik. Onun kavminden kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler bu dediler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 Hayat, şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bir daha diriltilecek de değiliz. O, Allah hakkında yalnızca yalan uyduran bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber, Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu. Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim vuku kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir... Ne de erteleyebilir Sonra biz Peyderpey peygamberlerimizi gönderdik Herhangi bir ümmete Peygamberlerinin geldiği her defasında Onlar bu peygamberi yalanladılar Biz de onları Birbiri ardından yok ettik Ve onları ibret hikayelerine dönüştürdük Artık iman etmeyen kavmin Canı cehenneme Sonra ayetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlarsa kibre kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular. Bu yüzden dediler ki, kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız? Böylece onları yalanladılar. Ve bu sebeple helak edilenlerden oldular. Anlılsın biz Musa'ya, belki onlar yola gelirler diye kitabı verdik. Meryem oğlunu ve annesini de bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın.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 onlar feryadı basarlar. Boşuna sızlanmayın bugün, Zira bizden yardım göremeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da, Siz buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, Geceleyin hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine,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 Onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler. Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin karşılığı daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa, ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. Eğer onlara acıyıp da, içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. Andolsun biz onları sıkıntıya düşürdük de,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 Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız. Ve O, yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Buna rağmen onlar, öncekilerin dedikleri gibi dediler. Dediler ki, Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken, mutlaka yeniden diriltileceğiz, öyle mi? Hakikaten gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız? de. 7 kat göklerin Rabbi, azametli arşın Rabbi kimdir? diye sor. Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız? de. Eğer biliyorsanız her şeyin melekutu, mülkiyeti, ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan kimdir diye sor. Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa hakikaten yalancılardır. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir Tanrı da yoktur. Aksi takdirde her Tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı da şehadeti de bilendir. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve Münezzehtir. De ki Rabbim eğer onlara yöneltilen tehdidi mutlaka bana göstereceksen bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Biz onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav.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 Boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım Hayır Bu onun ağzından çıkan Boş bir laftan ibarettir Onların gerisindeyse Yeniden dirilecekleri Güne kadar bir berzah vardır Sura üflendiği zaman Artık Aralarında akrabalık Bağları kalmamıştır Birbirlerini de arayıp Sormazlar Artık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 siz onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, azgınlığımız bizi alt etti, biz bir sapıklar topluluğuyduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar, eğer bir daha dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Buyurur ki, alçaldıkça alçalın orada, bana karşı konuşmayın artık. Zira kullarımdan bir zümre, ''Rabbimiz, biz iman ettik, öyleyse bizi affet, bize acı, sen merhametlilerin en iyisisin.'' demişlerdi. İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda onlarla alay etmeniz, size beni yad etmeyi unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Bugün ben onlara, Sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. Buyurur, sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş olsaydınız.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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim inzal ettiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız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 ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse,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 Kötü erkeklerse kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular iftiracıların söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip Ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp anlarsınız. Orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.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 kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunanlar, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve benzeri tabi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar ey müminler hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin eğer bunlar fakirseler Allah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 Allah'ın size vermiş olduğu maldan siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Andolsun ki biz size,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 Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü Allah, onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini Hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, Onların amelleri, Issız çöllerdeki serap gibidir ki, Susuyan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında, Orada herhangi bir şey bulamamış, Üstelik yanı başında da Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tas tamam görmüştür.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 Allah nur vermemişse artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Görmez misin ki Allah bir takım bulutları sürüyor. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. O gökten oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, Kimi iki ayağı üstünde yürür, Kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Andolsun biz açık seçik bildiren ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Bazı insanlar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik diyorlar. Ondan sonra da içlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıklarında bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. Ama eğer hak kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var?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 doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını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 Merhamet göresiniz. İnkar edenlerin, Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanmayasın. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeri. Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan ve, içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, Sabah namazından önce, Öğleyin soyunduğunuz vakit ve,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 hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekiler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah alimdir, hakimdir. Bir nikah ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetleri teşhir etmeksizin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 çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda olduğunuzu iyi bilir. İnsanlar, O'nun huzuruna döndürüldükleri gün, yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlere uyarıcı olsun diye Kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan Hiç çocuk edinmeyen Mülkünde ortağı bulunmayan Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren Ve mukadderatını tayin eden Allah'ın yüceler yücesidir. Onu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. İnkar edenler, bu olsa olsa, onun uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümrede bu hususta kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. Yine onlar dediler ki, Onun başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan Öncekilere ait masallardır. De ki, Onu,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 İçinden yiyip geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı. O zalimler, ''Siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız.'' dediler. Senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler. Artık onlar sapmışlardır ve hiçbir yolda bulamazlar. Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek, ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Bizse kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce, onun öfkelenişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak, onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokolu vermeyi isterler. Onlara şöyle denir: Bugün bir defa yok olmayı istemeyin. Aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. De ki: Bu mu daha iyi yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve bir varış yeridir. Onlar için orada, ebedi kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu, Rabbinin üzerine istenen bir vaattir. O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da der ki, ''Şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?''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 Söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.